Suriye'de yaşananların değerlendirilmesi. Şam ehli bozulursa sizde hayır yoktur. Başyazı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla El-Aziz ismiyle müminleri izzetli, El-Muzil sıfatıyla kafirleri zelil kılan, El-Rafi sıfatıyla müminleri yücelten, El-Hafit sıfatıyla kafirleri alçaltan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam, müjdeleyen ve uyaran, müjdeleri arasında Şam topraklarını ahir zaman yiğitlerine müjdeleyen Nebiye ve onun Pak ailesine olsun. Tüm Müslümanların esef içerisinde izledikleri çaresizliğin zilletini, iliklerimize kadar hissettiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Suriye'de yaşananlar sadece Suriye topraklarına yönelik umutları değil, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Şam topraklarına dair müjdeleriyle müminlerde oluşan umutları da karartıyor. Daha acı olanı sürecin Müslümanların iradesiyle değil de çizilen bir senaryonun gerekleri olarak işlemesidir. Tarafların yaptığı her açıklama umutları biraz daha törpüleyip işi içinden çıkılmaz hale getiriyor. Süreçle ilgili kanaatimizi aylar öncesinde Müslümanlarla paylaşmıştık. Irak ve Şam İslam Devleti ve El-Nusra Cephesi'nin iç meselesi olarak kabul edilen gerginlikler olarak başladı süreç. Daha sonra Ahrar-u Şam'ın dahil olması, İslam Cephesi adlı ümmetin baş belası, Suudi patentli neydiği belirsiz yapının eklenmesiyle ve maalesef tüm grupların bu çatı altında Irak ve Şam İslam Devleti ile çatışmaya başlamasıyla süreç, Irak ve Şam İslam Devleti ve diğerleri olarak devam ediyor. İslami cephe kurulma aşamasındayken, Suudi Arabistan alimleri bir açıklama yapıp, Müslümanların bu cephede toplanmasını, cephenin çatı örgütü olmasını tavsiye eden bir bildiri yayınladılar. Henüz kurulmamış ve sahada gerçekliği denenmemiş bir yapı, İki yıllık bir mücadelenin ve on binlerle ifade edilen muhaliflerin temsilciliğine soyunuyordu. Biz bu bildiriyle beraber fitne alevinin tutuştuğunu hissetmiştik. Bir işin içinde suud veya onun uzantıları varsa yapılacak tek şey Allah'a subhanallahu ve teâlâ sığınmak ve o işten uzaklaşmaktır. Şu an Mısır'da Suudi serefilerinin önce Mursi'yi aldatıp sonra Sisi'nin yanında yer almaları dahi Suudi patentli işlerin hainlik boyutunu anlamamız için yeterlidir. Suud ve alimleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin vefa, sadakat ve insanlık kokusunu üstünde taşımaz. Onlar Ebrehe'yi Kabe'ye getiren ataları Ebu Rial'in yoluna sadakatle bağlı ümmetin hainleridir. Önce Irak ve Şam İslam Devleti ile ilgili eleştirileri açıktan yapmaya başladılar. Sonra Irak ve Şam İslam Devleti'ne yaptıkları saldırıların sebebinin bu eleştiriler olduğuna bizleri inandırmaya çalıştılar. Irak ve Şam İslam Devleti'nin çok sert olduğunu, ganimet paylaşımında hukuka riayet etmediğini, yaptığı işlerde diğer grupların maslahatını hesaba katmadığını, bir yeri ele geçirdiğinde diğer grupları barındırmadığını, bazı insanları suçları tam sabit olmadan öldürdüğünü, diyalog kapılarını kapattığı için kendisiyle konuşulmadığını, netice olarak Irak'a dönmesi gerektiğini, aksi halde onunla savaşacaklarını söylediler. İnsanların zekalarıyla alay eden Suudi patentli Ebu Riyal çeteleri bize Gezi Parkı eylemcilerini hatırlattılar. AKP özgürlükleri kısıtlıyor, hayatımıza müdahale ediyor, ağaç kesiyor, yol inşaatı esnasında fareler katledildi. Peki ne istiyorsunuz? dendiğinde Yeni Köprü, Kanal İstanbul projesi ve havalimanı projeleri iptal olsun, mümkünse Erdoğan istifa etsin. Ebu Rihal çeteleri henüz meşruiyetlerini ispat etmeden ümmetin yegane temsilcisi gibi tüm muhacirleri ilgilendiren fermanlar yayınlamaya başlamışlardı. Irak ve Şam İslam Devleti'ni eleştirdikleri bazı konularda haklılık sahibidirler. Irak ve Şam İslam Devleti eleştirilmez olmadığı gibi meleklerden oluşan bir toplulukta değildir. Özellikle sertlik yanlısı tutumu, projelerinde sahada bulunan gruplardan kopuk hareket etmesi bunların başında gelir. Ancak bunların hiçbiri Müslüman bir grubu Esad'dan daha tehlikeli ilan edip tek bir elden saldırmayı haklı kılmaz. Biz de Tevhid dergisi olarak Irak ve Şam İslam Devleti'nin sert tutumunu, hilafet ilan etme girişimini, kendi dışındaki grupları kendine biat etmeye zorlamasını, hala ortaya net bir akide ve menheç koymadığı için farklı yorumlara kapı aralamasını eleştirdik, eleştiriyoruz. Ama bunların hiçbiri Müslüman bir grupla savaşma gerekçeleri olamaz. Burada asıl üzerinde durulması gereken konu, Özgür Suriye ordusudur. Birçoğu on yıllar Esad'a uşaklık etmiş, bazı zulmüne ortak olmuş subaylar, ayaklanmalarla beraber ordudan ayrılıp muhalif saflara geçmiştir. Çoğu subay basına verdikleri demeçlerde gösteriler sırasında yapılan zulme dayanamadıklarını ve ordudan ayrılıp halk için savaşacaklarını söylüyorlardı. Gösteriler başlamadan önce esat ordusunda ortopedik vicdanlarıyla bulunan bu zevat gösterilerle beraber zulmü ilk defa fark etmiş olacaklar ki ordudan ayrıldılar. Tabi bu arada hangi istihbarat servisinin ameliyat masasında ortopedik vicdanları duyarlı vicdanla değiştirildi, onu Müslüman kardeşlerimize bırakıyoruz. Bu zümre yani Özgür Suriye ordusu halk tarafından harami diye isimlendiriliyor. Gasp, tecavüz, hırsızlık ve insanların mallarını zimmete geçirme bu topluluğun ortak sıfatlarından. Bu tüm gruplar tarafından biliniyor. Bunun yanında Batı istihbarat servisleriyle flört, süreç sonunda şeriat isteyenlerle savaşacakları gibi grupların bildiği meziyetleri de bulunuyor. Ancak bugüne kadar Ebu Rial çetelerinin Özgür Suriye ordusunu uyardığı, savaş ilan ettiği, hususi fermanlar yayınladığı, Suriye halkının mallarını onlardan alıp iade ettiği ya da burayı terk edin Amerika'ya gidin ya da sizinle savaşırız dediğini bilmiyoruz. Demek ki Irak ve Şam İslam Devleti'ne yaptıkları eleştirilerin 10 katı Özgür Suriye Ordusu'nda bulunuyor ve ziyade olarak Özgür Suriye Ordusu'nun şeriat nezdinde riddet kabul edilecek, şayet İslam olmuşlarsa, problemleri mevcuttur. Öyleyse bunların Irak ve Şam İslam Devleti eleştirileri ve akabinde yaptıkları Gezi Parkı eylemcilerinin yaptıklarına benziyor öne sürülen sebeplerle istenilen sonuçların alakasız olduğu bir yol haritasına sahipler. Yapılmak istenen nedir? Suriye'de esatlı ve esatsız bir geçiş dönemi öngörülüyor. Göstermelik seçimlerin yapılacağı, halkın özgür iradesiyle yönetimi seçtiğini zannedip kısmen rahatlatılacağı bir süreç. Bu sürece engel olma ihtimali olan yapılar tasviye ediliyor. Bunun başında da şeriat taleplerini ilk günden net bir şekilde dillendiren muhacirler ve genelinin çatısı altında toplandığı Irak ve Şam İslam Devleti cemaati geliyor. Yaşanan süreç bu tasviye operasyonunun ilk adımlarıdır. Ebu Riyal çetesinin son beyanatlarına dikkat edildiğinde Suriye halkı Suriye'nin toprak bütünlüğü, özgürlük gibi batıdan ithal kavramların bayraklaştırıldığı görülecektir. Bu tarz beyanlar bir yandan Batıya şirin görünme, öte yandan Suriye mazlumlarının zihninde şeriat taleplerine yönelik isteği kırmaya yöneliktir. Bu öngörülen demokratik geçiş sürecinin ikinci adımıdır. Kanaatimizce bu adımların en sinsi ve acımasızı tahmin ettiğimiz üçüncü adımdır. Irak ve Şam İslam Devleti ile arasındaki iç meseleleri Ebu Riyal çetesine malzeme yapan El-Nusra cephesi bu süreçte en ciddi zararı gören yapı olacaktır. Batı, El-Kaide ile olan hesabını Suriye'de görmeye azmetmiştir. Süreci dikkatle izleyen gözler şu noktaları görecektir. Suriye'de bulunan El-Kaide yanlısı yapılar başında ciddi anlamda büyütüldü. İslam düşmanı medyada dahil 1'e 10 katarak yapıların çok güçlü olduğu algısı oluşturuldu. Bölgeye giriş çıkışlar serbest bırakıldı. Neredeyse dünyada bulunan el-Kaide yanlılarının çoğu Suriye'ye akın etti. Irak ve Şam İslam Devleti ve Nusra arasındaki problem büyütüldü. Bir cemaatin iç meselesi olan ve kendi menhetsizliklerinden kaynaklanan sorunlar, Ebu Riyal çetelerinin El-Nusra'ya yardım ve desteğiyle tüm Suriyeli grupların meselesi haline geldi. Irak ve Şam İslam devleti yalnızlaşmış oldu. El-Nusra ise Ebu Riyal çetesine yakın durmakla, istenildiği zaman tasviye edilecek kadar onların yanına ve kontrolüne sokulmuş oldu. Batı bu meseleyi çözmek için El-Nusra'yı kullanıp Ebu Riyal çetelerine baskı yapacaktır. Suriye'nin kurtuluşu El-Nusra'nın varlığına indirgenecek, böylece El-Nusra'nın önünde iki yol bırakılacaktır. Açıkça irtidat edip onların dinine girmek ve demokratik geçişe sessiz kalmak ya da Ebu Riyal çetelerinin eliyle tasfiye. Yıllardır el-Kaide ile tam anlamıyla görülmeyen hesap Suriye'de görülecek ve bir yapı kendi iç meselelerini her cephede kendine düşmanlık yapan Ebu Riyal zihniyetine malzeme etmenin acı neticesiyle karşılaşacaktır. Bu bizim sürece dair kanaatimizdir. Allah'tan subhanallahu ve Teala bu süreci Müslümanların hayrına çevirmesini, kendi elleriyle kazandıklarından dolayı onları cezalandırmamasını, Müslümanları kafirlerin tuzaklarından muhafaza etmesini temenni ediyoruz. Bununla beraber bu yaşananlardan mutlaka bazı derslerin alınması gerektiğine inanıyor ve bunları kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Bu değerlendirmelerde esas alacağımız nokta Irak ve Şam İslam Devleti el-Nusra, el-Kaide gibi yapıların beyanatları tarafların kabul ettiği alimlerden Ebu Muhammed el-Makdis'i ve Ebu Katade el-Filistini'nin Nusret Cephesi lehine kendi kişisel web adreslerinde yayınladıkları mektuplar olacaktır. Bunların çoğu Türkçe'ye de çevrilmiştir. 1. Cemaat olmadan ümmet olunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce Mekke'de İslam cemaatini inşa etmiş, Müslümanları akide etrafında kenetlemiş, insan fıtratından kaynaklı aceleciliğin doğruca marazları, sabır esası, sürecin olumsuzluklarını bertaraf etmek için itaat menheci esası üzere cemaat kılmıştır. Akide ve menhec üzere cemaatini oluştururken duygusallığa yer vermemiş, ezilen Müslümanlara sabır ve cennet vaat ederek dışarıdan gelen Müslümanları ben zuhur edinceye dek bekle, davetimin yayıldığını duyunca bana gel diyerek cemaatleşme sürecini muhafaza etmiştir. Daha sonra Medine'ye hicret başlamıştır. Mekke'deki zulme sabredip nefislerini terbiye eden, her söylenene itaat etmeyi meleke haline getiren insanlarla Medine'ye hicret etmiş ve ümmet olma yolunda adımlar atılmıştır. Burada asıl üzerinde durulması gereken mesele, son yüzyılda ümmet olma bilinci elinden alınmış, her türlü cahili hineye muhatap bireylerin cemaat olma şuurunu kazanmadan ümmet olmaya yeltenmeleridir. Daha ne kadar bu ideal etrafında Müslümanların canları, zamanları, malları ve yapıları heder edilecek? Afgan, Çeçen, Bosna, Irak örneklerinden ders alınmayacak mı? Suriye sahasına dikkat edin. Hiçbir cemaatin itikadı ve menheci belli değildir. Bu belirsizlik çarpık cemaatleşme sonrasında bölünme ve Müslüman kanının akmasına neden olsa da yapılar belirsizliği koruma noktasında ısrarlılar. Oysa bir cemaatin varlığından ve sancağı altında insan toplamasından söz edebilmemiz için itikad ve menhecinin net olması gerekir ta ki sözleşme biat net bir akide ve sabit bir menhec üzerinden gerçeklesin. Kendi ülkelerinde itikadi olarak birbirlerini kabul etmeyen yapılar, Suriye'de bir çatı altında cihad ediyor, her grup çatı cemaatin kendiyle aynı akidede olduğunu, yaptığı görüşmeler neticesinde biat ettiğini iddia ediyor. Allah'tan korkmak gerekmez mi? Yapılan açıklamalara dikkat edin hususen Irak ve Şam İslam Devleti adına yapılan Uzren Emir El-Kaide isimli beyana. İtikadi farklılıkların iki yapıyı neticede ne duruma getirdiği görülecektir. Bugün duygusal reflekslerle görmezlikten gelinen itikadi ve menheci belirsizlikler yarın yeni kutuplaşmaların önünü açacak, Müslümanların kanının dökülmesine neden olacaktır. Örneğin Irak ve Şam İslam Devleti'nin resmi sözcüsünün yaptığı bir beyanda belli bir akide zikredilip bu haricilerin akidesidir. Böyle düşünenleri önce uyarıyor, düzeltmedikleri takdirde tazir uyguluyor, nihayetinde saflarımızdan kovuyoruz denmiştir. Ancak bugün Irak ve Şam İslam Devleti bünyesinde bulunan muhacirlerin çoğu bu akideyi savunmaktadır. Bugün sıcak çatışma cephesinde görülmeyen veya komik tebillerle sümen altı edilen itikadi farklılıkların Irak ve Şam İslam Devleti ile diğer cephenin savaş nedeni olduğunu da mı görmüyor bazı Müslümanlar? Ebu Katade'nin veya Ebu Muhammed el-Maktisi'nin risalelerini okumayı öneriyoruz. Ebu Katade, Irak ve Şam İslam Devleti için şöyle diyor. İçinde şüphe olmayan bir yakinle açığa çıktı ki bu taife, Irak ve Şam İslam Devleti, askeri ve şer'i yönetimle ateşin köpekleridir. Allah Resulü'nün şu sözüne girmeyi en çok hak edenlerdir. İslam ehlini öldürüp şirk ehlini bırakırlar. Şayet onlara yetişirsem onları at kavmi misali öldürürdüm. Demek ki bir taife başka bir taifeyi harici olarak gördüğünde onlarla savaşmayı, onları öldürmeyi de mübah görüyor. Öyleyse ortaya net bir akide ve menheç konmayan hiçbir yapı cemaat olma sıfatına haiz değildir. İnsanları sancağı altında ümmet olmaya davet hakkı da yoktur. Ve bu belirsizlikler birbirini kardeş gören insanların düşman olmasına, kan dökmesine kadar tehlikeli süreçlere gebedir. Şu an sahada insanları kendi taraflarına davet eden Irak ve Şam İslam Devleti veya El-Nusra bu konuda eşittir. İkisinin de itikadi ve menheci kabulleri genel öğretilerden ve bir takım beyanlardan müteşekkildir. Net, sabit ve sınırları çizilmiş bir akide ve menhece sahip değillerdir. Cemaatlerinin akide ve menheci net olan kardeşlerin Allah'a hamd edip bu noktaya dört elle sarılması bu konuda gösterilen hassasiyet ve çalışmaların beraberinde getirdiği zorluklara göğüs gelmeleri gerekir. Bu konuda eksikliği olan Müslümanların acilen itikat ve menheclerini netleştirmeleri ve cemaat olma sıfatına haiz olmaları gerekir. Bu noktadaki tüm eksiklikler gelecekte bölünme ve düşmanlık nedeni olacaktır. Bu tip noktaları önemsemeyenlerin ileride yaşanacak her bölünme ve düşmanlıkta vebal sahibi olduklarını bilmeleri gerekmektedir. 2. Toplama insanlarla cemaat anlayışı sağlamak mümkün değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı eğitimi görmüş, aynı bakış açısına sahip ve net bir akide ve sabit bir menhec etrafında kenetlenen insanlarla İslam cemaatini oluşturdu. Cemaatin temeli ve ana karakteri belli bir sayıya ulaşmış insanlardan oluşunca kapılarını dış dünyaya açmaya başladı. Kitlesel katılımlar kabul edildi. İskelet oluşturulduktan sonra yapıya eklenenler iskelete göre şekillendi. Buna rağmen Medine İslam Devleti'nde birçok iç sorun yaşandı. Demek ki böylesi bir titizlik dahi sorunları bitirmiyor, sadece asgariye indirebiliyordu. Suriye sahası veya sıcak cephelerin olduğu ülkelere göz attığımızda durumun tam tersi olduğunu görüyoruz. Farklı İslami anlayışlara sahip, cemaat terbiyesi almamış, imandan kaynaklı duygularla yola çıkmış insanlardan müteşekkil cemaatler görüyoruz. Sahada var olan cemaatler, belli bir iskelete sahip olmayınca cemaatlere katılanlar, cemaat iskeletiyle şekillenmediği gibi cemaati kendi farklılıklarıyla içinden çıkılmaz bir hale getiriyorlar. Bölünme ve ayrılmaların bu kadar sık yaşanmasının nedenlerinin başında, yapının harcında alın teri olmayan ve birbirleri için fedakarlıklarla yürekleri kenetlenmeyen insanların yapıları terk etmede bir beys görmemeleri geliyor. Aynı yolda yürümüş, birbirinin sıkıntılarına derman olmuş, dert ortaklığı yapmış iki insanın bir problem yaşadıklarında ayrılmak akıllarından dahi geçmez. Sorunu çözmeye, eskisi gibi kenetlenmeye çalışırlar. Lakin birbirinin gerçek adını dahi bilmeyen, simalarını dahi nadir görmekten, anımsamakta dahi zorlanan ve tek ortak yanları aynı cephede olmak olan insanların ayrılması da bu kolaylıkta oluyor. Künyeler üzere inşa edilmiş kardeşlikler, künye değiştirme kolaylığıyla düşmanlığa yerini bırakabiliyor. Ümmet içinde bulunduğu bu tih badiresini atlatacaksa kalıcı çözümlere odaklanıp, günübirlik uygulamalardan sarfı nazar etmelidir. Gerekiyorsa, on yıllarca sabredip böyle bir cemaat teşkil etmek için çabalamalıdır. Her seferinde yapılanların basit ihtiraslara kurban edilmesindense, dişlerini sıkıp bu soruna kalıcı bir çözüm bulmak için azim ve kararlılıkla cemaatleşme aşamasını tamamlamalıdırlar. 3. Çözülmeyen ihtilafların oluşturduğu problemler İslam, ihtilaf ve çekişmeyi kabul etmez. Hususen, amel esnasında insanların tartışmasına neden olacak ve kalplerin veya bedenlerin ayrılmasıyla neticelenecek her çekişme ve ihtilafı yasaklar. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 46. Ayet İslam fıtrat dinidir aynı zamanda. İnsanı yaratan Allah, onun fıtratı gereği ihtilaf edeceğini bilir. Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Rabbinin and olsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü yerini buldu.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 güven çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ali İmran suresi 159. ayet. İhtilaf edilen hususlarda Müslümanlar istişare eder, ortak bir çözüm noktası ararlar. Meseleyi vahyin rehberliğinde çözüme kavuşturur, çözüm üzerinde azmedip Allah'a tevekkül ederler. Şayet mesele Kur'an ve sünnette hükmü açık meselelerdense kimseye söz düşmez. Konu delilinin bulunmaması yahut farklı uygulamaların olduğu iktihadi meselelerdense, o zaman seçilmiş emir ne dediyse herkes ona uymak zorundadır. İhtilafı çözmeyen yahut açık delillerle ihtilafa son vermeyen ve verdiği söze riayet etmeyenler ağır bir tehditle karşı karşıyadır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan ulul emre idarecilere de itaat edin.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 Namaz kılarken ayakların ihtilafına müsaade etmeyen İslam'ın cihadın üzerine bina edildiği toplumların hükmü, darlar meselesi ve tekvir ahkamında ihtilafa müsaade etmesi düşünülebilir mi? Yapılan beyanatlara dikkat edildiğinde şu tarz garabetler göze çarpıyor. Siz rafizilerin avamını cehalete mazur Müslümanlar olarak görüyorsunuz lakin biz hiçbir zaman öyle düşünmedik. Seni menhecini düzeltmeye davet ediyoruz. Müşrik ve necis rafizileri açıktan tekfir etmeni Mısır, Pakistan, Afganistan, Tunus, Libya, Yemen ve bunların dışındaki ülkelerin ordularının mürtet olduğunu açıktan ilan etmeye davet ediyoruz. Düşünün, mücadele tağuti ordular ve rafiziler üzerinden yürüyor. Ancak aynı çatı altında toplanmış ve bunlarla savaşan cemaatler bunların hükmü hakkında ihtilaf ediyor. Dün önemselmeyen, bunları dinlendiren, gerçekçi, vicdan sahibi, muvahitlerin harici safları bölen olarak etiketlendiği ihtilaflar, bugün Müslüman gençlerin kafalarını karıştıran, sahada amellerini zayıflatan, birbirine kardeş diyenlerin birbirine silah çektiği ihtilaflara dönüşmüş durumda. Ve asıl şaşırtıcı olan oturup bu ihtilafları çözmek yerine bir taraf diğerini haricilikle öteki menhecden sapmayla suçluyor. Anlaşılan tarafların bu yaşananlardan pek bir şey anlamadığı ve sorunlara kaynaklık eden noktayı görmedikleri veya görmek istemedikleri yönünde. Benzeri tartışmalar, tekfir ahkamı, toplumlar meselesi, Türkiye'de de aynı sahanın erbabı ve kendilerini cihat cemaatleri diye isimlendiren yapılarca başlatıldı. İlki 2008 yılında, ikincisi 2003 yılında. Her iki seferinde cemaat olarak bu ihtilafların çözülmesi gerektiği, Müslümanların bir araya gelerek bu tip sorunları sonlandırması gerektiğine vurgu yaptık. Davetimize icabet edilmediği gibi yazdıklarımıza cevap da verilmedi. Bilakis gereksiz bir münazara davetinde bulunduğumuz bunların normal ihtilaflar olduğu söylendi. Daha acı olanı ağır abilerimizin tecrübe ve olgunluk söylemleriydi. Onların bu ihtilafları basite almaları, olgunluk ve tecrübelerinden bu konuyu çözmek isteyenlerin çabası acelecilik ve gençlikten kaynaklanıyordu. Rabbimizden temennimiz ümmet olarak bizleri kendilerini cihat cemaatleri olarak isimlendiren cemaatlerin ne o tecrübe ve olgunluklarından muhafaza etmesidir. Bizlerin saf ve net bir akide üzere ayaklarımızı sabit kılmasıdır. Buradan çıkarılacak ders şudur. Bizler ihtilafları hafife almamalı, şer'i yollarla çözmeye çalışmalıyız. İçtihadi ihtilafların sınırlarını belirlemeli, bir isim koymalı ve netleştirmeliyiz. Çözülmeyen ihtilafları sümen altı etmemeli, İslam'ın emrettiği şekilde tavır almalıyız. Birilerinin romantik ütopyaları ve basite indirgeme çabaları bizleri şer'i sorumluluklarımızdan alıkoymamalıdır. Bu ütopya ehli, sümen altı ettikleri ihtilaflar ümmete zarar verdiğinde sorumluluk almaktan korkmaları ve sükutlarıyla meşhurdur.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 Bu durum insanın istikamet üzere olmasına engel teşkil eder. İslam nezdinde bu konu o kadar hassastır ki İslam'da Kabe'nin yıkılmasıyla eşdeğer olan Müslüman kanı bu meselede heder edilmiştir. Kabe'nin yıkılması Allah'ın yanında bir Müslümanın kanının haksız yere dökülmesinden daha basittir. Bu sözün sahibi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Siz tek bir emir üzere toplanmışken ikinci biri çıkıp emirlik iddiasında bulunursa onun boynunu vurun. Şam topraklarında yaşananlar, İslam'ın bu prensibini daha iyi anlamamızı hatta idrak etmemizi sağladı. İslam Cephesi adlı çetenin bambaşka hedefleri, Irak ve Şam İslam Devleti'nin daha farklı. Afganistan'ın talimatları, buna Ürdün zindanlarından alimlerin yazdıkları mektuplar da eklenince, İş içinden çıkılmaz hale geliyor ve bu tarz keşmekeşler neticede birbirini kardeş gören insanların birbirini boğazlamasına neden oluyor. Buradan çıkaracağımız ders, Allah Resulü'nün yaptığı gibi cemaatin birliğini korumaya çalışmak, farklı seslerin çıktığı sahalardan uzak durmaktır. Siz kendinizi grupların problemlerinden uzak tutmaya çalışsanız dahi aynı sahada bulunuyor olmanız olumsuz yönde etkilenmenize sebep oluyor. Gayesi, tevhid davetini yaymak ve mazlumların inintilerine duyarsız kalmamak olan Müslümanlar da sahanın keşmekeşinden nasiplerini alıyorlar. Burada bir meselenin altını çizmek istiyoruz. Allah Resulü, devlet olmasına rağmen Allah'ın, onlar düşmanın ta kendisidir dediği münafıklara dokunmuyordu. Gerekçesini insanlar Muhammed ashabını öldürüyor demesinler olarak ilan ediyordu. Devlet olmasına rağmen insanlığın kurtuluşu için çıkmış bir ümmetin lideri siyasetinde henüz İslam olmamış insanların düşüncelerini önemsiyordu. Öyle ya, birbirini boğazlayan insanların kendileri dışındaki insanlara kurtuluş vaat etmesi, onları dinlerine davet etmesi, muhatapların vicdanlarında makas bulmazdı. İslam sadece cihattan müteşekkil bir din değildir. Cihat dahi insanları İslam'a davet araçlarından bir araçtır. Gaye değil, sadece araçtır. Birileri, cihadı ümmetin tevhid davetine uygun yapmak yerine, ümmetin tüm faaliyetlerini cihada göre tanzim ediyor. Grup meseleleri tüm ümmeti ilgilendiren meselelerin önüne geçebiliyor. Bunun asıl sebebi, siyaseti tek bir merkezin değil, birden fazla merkezin belirliyor olmasıdır. Bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şer'i siyaset olarak gözettiği hassasiyetlerin çiğnenmesine neden oluyor. Örneğin bugün Suriye halkına iki şey vaat ediliyor. Bir tarafta tek çözümün şeriat olduğunu dillendiren Irak ve Şam İslam Devleti ki bu konuda ve taleplerinde tartışmasız hak üzeredirler, öte yandan özgürlükler, insan hakları ve demokrasi vaatleri, bir de ortada henüz ne vaat ettiği belli olmayan geçmişin hızlı radikalleri var. Kalplerinde şeriat, dinleri suskun, bedenleri Ebu Rihal çetelerine yakın. Allah sonlarını hayır eylesin. Mazlum insanlar bu hengamede şeriat vaat edenlerin birbirlerine düştüğünü gördüğünde ''Dün kardeş olanlar bugün böyle yapıyorsa acaba bize neler yapar?'' diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asabını öldürüyor. Dedirttik insanlara. Bazı kardeşlerimiz şöyle düşünebilir. Tevhidi bilinçten uzak insanların, tevhid ehli hakkında ne düşündükleri bu kadar önemli mi? Bizim için tevhidi meselelerde tüm yeryüzü birleşip, tevhidin gerçek gereklerine aykırı bir beyanda bulunsa hiçbir önemi yoktur. Ancak sahada bulunan yapılar, buna Irak ve Şam İslam Devleti de dahildir, halkı İslam toplumu olarak görüyor ve öyle muamele ediyor. Doğal olarak ümmet dedikleri insanların maslahatını da düşünmek zorundadırlar. Aslında bizim bu yazıda anlatmaya çalıştığımız esas mesele, bu yapıların itikadi ve menheci olarak netleşmedikleri için hem şer'i hem de siyasi tezatlar sergilediklerini göstermektir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı tek emirin olmadığı ve Müslümanların genelini ilgilendiren meselelerde. Farklı sesler çıktığı sahalardan uzak durmak gerektiğine inanıyoruz. Sadıklarla beraber olmanın zarureti Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Tevbe Suresi 119. Ayet Tebuk gazvesi meşakkatli bir seferdi. İnsanlardan bazısı bu seferden geri kaldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndüğünde huzura geldiler. Geride kalanlar iki taifeye ayrıldılar. Türlü bahanelerle geride kalışlarına mazeret uyduranlar, dünya malının çekiciliğine kanarak geride kaldığını kabul eden ve af dileyenler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çoğunluğu oluşturan birinci taifeye yalan söylediklerini bilmesine rağmen sessiz kaldı. Doğruyu söyleyen ikinci taifeye ise boykot uyguladı. Onlarla konuşulmayacak, eşleri evlerini terk edecek. Allah subhanallahu ve teâlâ bu durumun 50 gün sürmesini irade etti. Bu yaşanan olayın hafızalarda yer etmesini istiyordu. 50 günün sonunda şu ayetler indi. Ve seferden geri bırakılan üç kişinin de tevbelerini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan,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 bu olayın neticesinde Allah Zübhane ve Teala müminleri uyardı. Hem sadık olmalarını hem de sadık olanlarla beraber olmalarını emretti. Her Müslüman iman bağıyla kardeştir. Ancak hususi beraberlik, ortak çalışma, sıdk kaydına bağlıdır. Yapılan beyanatlara bir daha göz atılmasını istiyoruz. El-Kaide isimli yapılanma Molla Ömer'e bağlı olduğunu iddia ediyor. Ancak hiçbir tasarrufunda Taliban'ın payı yok. Irak ve Şam İslam Devleti El-Kaide'ye biattı. Ancak bu biatın mecburiyetten olduğunu ve mücahitleri bölmemek için yaptıklarını iddia ediyorlar. Irak ve Şam İslam Devleti'nin henüz Irak İslam Devleti iken kadısı olan El-Uteybi, 2007 yılında cemaatin itikadi, menheci ve ahlaki problemlerini örgüt yönetimine mektupla bildiriyor. Mektubun Türkçesi de yayınlandı. İlginç olan Eymen Zevahiri, Makdisi, Ebu Katade ve El-Nusra cephesinin bugün Irak ve Şam İslam Devleti'ni eleştirdiği tüm maddeler, 2007 yılında merkez tarafından biliniyor. El-Uteybi gidip bunları delilleriyle sözlü olarak da anlatıyor. Jolani, Irak'ta bütün bunları görüyor ve biliyor olmasına rağmen sessiz kalıyor. Hakeza, El-Kaide ve Şeyhler de öyle. Ne zamanki Suriye'ye geliyor, kendi emirliğinde bir yapı oluşturuyor. Bağlı olduğu cemaat, Kendisine müdahale edince cemaatin aşırılıklarını fark etmeye başlıyor ve irtibatını kesiyor. Her grup diğerine bağlılığını veya bağlılığı kabulü, mecburiyet ve konjonktür gereği olduğunu söylüyor. Tabi iddialarını ispat için şantaj da cabası. Herkes elinde ses kaydı ve mektupların olduğunu ve kafirleri sevindirme korkusu olmasa bunları yayınlayacağını ilan ediyor. Bu manzarayı bizzat tarafların kendi beyanlarından okuyan ve dinleyen Müslümanlar, bunlar cemaatleşmelerinde sıkt üzeredir ve ben bunların safında Allah'ın dinine yardım etmeliyim diyebilir mi? Sonuç olarak bu konuda cemaat olarak susmayı tercih ediyorduk ancak taraflar aralarındaki çekişmeleri mahalle kavgası edasında ve medya yoluyla ilan ettiklerini duyurunca düşünce ve kanaatlerimizi beyan etmeyi uygun gördük kanaatimizce ortada ciddi bir akide ve menheç problemi olmakla beraber, yaşananlar çarpık bir cemaatleşme anlayışının neticesidir. Rabbimizden bu süreçten dersler almayı nasip etmesini, ümmetin halini ıslah etmesini ve şer görünen bu süreci ümmetin hayrına çevirmesini temenni ediyoruz. Allah Subhanallahu ve Teala idrak etmiş bulunduğumuz Ramazan'ı bizler için hayırlara vesile kılsın günahlarımızdan arınmaya, hayırlara muvaffak olmaya, kadir gecesini idrak etmeyi bizlere nasip etsin. Ramazanları ümmetin zafer ve yardım ayı kıldığı gibi müminlere izzet, kafirlere ve müşriklere zillet vesilesi kılsın. Bu yazı Tevhid dergisinin 30. sayısında yayınlanmıştır.